Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahil lezir, fatir, semavati vel ard, alimul gaybi ve şahada. Neşhedü en la ilahe illallahü el melekul hakki il mübin, muhammedur rasulullahu sadıkul vaadul imin. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve etba'ih ve hulefaihi r-raşidine, l-milçidine, l-mehdiyine ve bu kamilin fi ahdih hususunda minhum al imam ve halifeti Rasulullah'e al tahkik, Hz. Abi Bakr, Mu'awiyah, Hz. Osman ve Ali. Ve alabakieti Sahabet ve Tabi'in, Ridvanullah Teala عليهم ajamain. Eyuha halazirun al muhteramun, ve atiyyuh. Innallah ma alazin atka ve hum muxinun. Allahu azze ve jel, fi kitabi aziz. Awwazillahi min al shaitanir rajim. Bismillahi İnna anzelnahu fi lailatul kadr kadr min ve arrohu fiha bi izn Rabbim min Evela, ve hamdü onun habibi Muhammed aleyhi sallatü sallama ve ahlübietina ve ançarına ve Ahvâbuna, ve yine selam selamdan sonra bu sure-i celilenin birkaç menfaatlarından bahsedeyim. İki tanesini söyleyeceğim. Onu zapt edebilirsiniz yani fazlasını söylemeyeceğim. Bir, bu sure-i celile, kulağını benden yana ver. Bunu ezberle hemen Kısa bir ayet-i celile. Bak bir sure, üç dört ayet. Bu ayet-i ölü, cenaze, defne vakitte bir avuç toprak alınarak üstüne üç defa okunur ise ve meyitin kabrine serpilir ise o kabire giren kimseye kabir azabı vacip dahi olsa bu sure-i şerifenin izzeti, hürmetini Allah ona kabir azabı göstermez. Onun için hemen ezberle böyle şeyi. Bir daha söylüyorum. Bir cenaze Allah gezinden versin. Bak geçen hafta söyledim sizlere. Bu hafta belki son cumamızda diklandık. Sevgili arkadaşım ve cemaatimin ileri gelenlerinden pek sevgilim Hadis-i Salih Bey sıra ömür oldu, akşam yani, bugün ikindi namazına faatten kaldıracağız. Salih, hem Cuma günü günlerde, hem Ramazan-ı Şerif hem iptar vakti. Bir gün evvel zekatını verdi fukaraya ben biliyorum, Allah rahmet ederiz. Yani şu Müslümanlar, yani hep bizim başına gelecek olan bir hadisedir, gaflette bulunmayalım ve Allah yolundan ayrılmayalım. Birincisi, bir meyyit olduğu yer yani bir cenaze olduğu vakitte onu kabre koyduk mu bir avuç toprak üzerine üç defa okunacak bu Sur-i ile. Sonra kabrin içerisine bu serpilir, o kabir sahibi azaba giriftar olacak olsun Allah bu Sur-i Cehil'e hürmetine ona ama azap göstermez. Biz okuyoruz atıyoruz, cemaat dinmiyor, cahil halk, estağfurullah yani bilmiyorlar. Onlar da bir avuç toprak atıyor içerisine. topa atmıyoruz biz, okup atıyoruz kabir üzerine koyuyoruz yani sonra mutlaka kabirler üzerine ağaç dikiniz. Otları üzerinden yolmayınız. Çiçek dikin, ağaç dikin O çiçekler ve otlar Megid için Allah'a istiğfar ederler. Hadis sabittir. Koparmayın otları üzerinden, yolmayın. Bayramda bir şeymiş gibi otları yoluyorlar. Yolma otları. Her bir yaprak Allah'a eder. İkincisi bu Suri Cilili'yi abdest alıktan sonra üç defa okursan kurulanırken yani abdest mendilinle. Cenab-ı Hakk 8 zennetin kapısını açacak diyor Peygamber hangisinden girersen gir diyecek içeriye o kadar mühim İki tanesini söyledim kulağınıza kalsın diye daha birçok failleri ve havasları vardır şimdi gelelim dersimize ek dersimizde demiştik ki Ramazan ayı kullarla Allahü Teala'nın münasebetinin başladığı ay İncil'in Hz İsa'ya Tevrat'ın Hazreti Musa'ya, diğer Suhuf'ların diğer enbiya'ya iki cihan serveri peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a da Kur'an'ın Ramazanda geldiğini söylemiştik. İşte bu Leyle-i Kadir Kur'an-ı Kerim'in nüzulüdür. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Ve Kur'an'dan sonra da kitap gelmeyeceği için meverayı hicapta Allah ile kul arasında ne varsa ne konuşulacaksa ne kadar kelam varsa Kur'an ile tamam olmuştur. Peygamberimiz onun için son peygamber, Kur'an'da son kitabı olmuştur. Tabii Kur'an-ı Kerim'i e tilavet ediniz, okudunuz geceleri. Okumanız lazımdır Ramazan'da. Okumasını bilmeyenler hiç olmazsa yapraklarına göz gezdirmeleri lazım idi. Ben söylemiştim sizlere. Okumasını bilmeyenler yapraklarına böyle göz gezdirmeleri lazımdı. Kur'an-ı Kerim'e yüz bakarsa, Kur'an'a bakan yüzü Allah cehennemde yakmaz. Ve Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına nazar eden gözler Cehennem ateşiyle patlamaz. Ve kıyamet gününde bütün insanların gözleri yerlerinden uğrar. Kur'an'a bakan gözleri Cenab-ı Hak muhafaza eder bu felaketten. Sayfalarına baksa bir adam okumasını bilmesi gene Allah ziyaret sevabı verir. Osman-ı Zinnureyn halifeyi peygamber, Efendimiz'in iki kelimesini almış Zinnureyn. Zinnureyn demek iki nur sahibi demek. O zat-ı muhterem halife ile hilafet kemesine teveccüh edince tabi işleri var devlet idare şimdi oraya gidiyor Kur'an'a bakar okumaz Kur'an'a bakar ve kapatır giderdi ziyaret sevabı var gene acaba anlatabildim mi? işte Kur'an-ı Kerim'in ettiği gece Kadir Gecesi fakat Kadir Gecesi müminler meçhuldür şimdi kulağını benden yana ver biraz böyle arifane dinle Kadir Gecesi meçhuldür 365 günden bir gecedir. Sene 365 gündür. Sene 365 gündür. 365 günden geceden bir gecedir. Kadir. Gizlemiş Allah. Saklamış. Neden? Her geceyi ehya etsinler. Her geceyi Allah'a ibadetle geçirsinler. Allah'a karşı fenalık işlemesinler diye Allah gizlemiş. Mesela bir akşam gayet daha güzel görürsün. O akşam bir günah işleyeyim falan. O akşamda Kadir geliştir. Bilmezsin ki bilmiyorsun ne ört Onun için Arif'i sen ömrünün her geçen gecesini Kadir bileceksin. Gizlemiş Allah. 365 günden bir güne. Efendi inna enzellan fi leyletil kadir. Şehramane zânelezi ünziretihir Kur'an. Öyle başlamıştır. Allah gizledi Kadir'i 365 gün içerisine. İnsanlar aslında da velilerini gizledi. Allah'ın sevgilileri kimlerdir? Allah onları gizledi. Bazısını bildirdi. Bazısını bildirmedi. Allah'ın sevdiklerini Allah bildirdi. Allah'a sevenleri Cenab-ı Hak bildirmedi. el o tahta gubabi la yâruhum gayri. Evliya benim tahtı gubabanıdır, setirümdedir. Yani ben ama onları kimseye veririz diyor Hazreti Allah. Bir kısım var Allah bildirdi. İstifa kısım vardır. Allah kendi sevdiği gibi Cebrail'e emir verir. Sema ve arda... Cebrail nida eder, filan kimseyi Allah sevdi, de sevin diye her gün onu sever. Tav, an, han, severler, itaat ederler. Bu istifa kısmıdır. Bir de Allah'ı sevenler var. Şimdi ondan da bahsedeceğim bir size, hep birer kısa. Eğer vaktiniz olursa uzun konuşabiliriz. Ama vaktimiz olmadığı için kısa keseceğiz dersleri. Şimdi misallerini verelim. Allah, Allah'ın sevdikleri, Allah'ın sevdikleri meydandadır. İnne Allah'a istifa Adem'e ve Nuh'a ve İbrahim'in ve Ali i İmran'ın Bunun gibi seçilmiş, Allah ilan etmiştir. Bir de Allah'a sevenler var, gizliler. Şimdi gel ona, bir kısacına atalım. Hızır Aleyhisselam havama gitmiş, bakmış, yaşlı bir adam orada yıkanmaya çalışıyor. Tabi insanlar, havama tek başına yıkanmaları gayet de güçtür, arkalarının sabunu yamazlar. Tabi Hızır'ı kimse bilmiyor, bizim, bizim gibi insan olarak görünüyor kendisi. Gitti onun yanına, dedi ki, baktı ihtiyar zata, Dedi efendi baba sen dedi gençliğinde dikkat buyur ihtiyarlara hizmet etmedin mi ki gençler sana hizmet etmiyorlar dedi. Dikkat görüyor ne konuşuyor. Gençliğinde ihtiyara hizmet edersen sen de ihtiyarlarının banka sana hizmet edecekler. Onu gösteriyor yani. Babana hürmet edersen evladın sana hürmet edecek. Babana ikram edersen evladın sana ikram edecektir. Babana isyan edersen evladın sana isyan edecektir. Dedi ki ihtiyar karşı kurularda da gençler oynaşıyorlarmış yıkanıyorlarmış. Demiş ki ihtiyar, evladım bizim bizim zamanımıza biz ihtiyarlara hürmet ettik ama zamanın gençleri ihtiyarlara hürmet edenlere de hürmet etmiyorlar demiş. Deyince Hızır Aleyhisselam dedi ki ihtiyara, öylese gel ben senin sırtını dedi, sabunlayayım baba dedi. Hay Allah razı olsun dedi. Hızır onun sırtını savunmaktan sonra döndü Hızır'a dedi ki, gençler sırtını sabunlamadı ama Hızır geldi sabunladı dedi. Şaşırdı Hızır Aleyhisselam. Çünkü onda bir defter vardı, esma vardı, o esmaya baktı, bu ihtiyarın ismi orada yok. Allahü Teala Hazretlerine, ''Ya Rabbi, bu ihtiyarı ben bu defterde bulamadım.'' dedi. ''Bu hangi kısımdan bu?'' dedi ki, ''Cenab-ı Hak, ben sana benim sevdiklerimi bildirdim, beni sevenleri bildirmedim, bu ihtiyar beni sevenlerdendir.'' dedi. ''Onların defteri size yok.'' dedi. Yani onun için Cenab-ı Allah, ''İyi dikkatliyorum.'' niye kıstayı anlattım. İnsanlar içinde sevdikleri vardır, Allah'ın bilemesin kim olduğunu. Neden? Bütün müminler, biz birbirlerine hüzüzan etsinler diye. Sevgi göstersinler, hak ve hukuklarını rayet etsinler, birbirlerini sevsinler, muhabbet etsinler diye. Bilmiyorsun kimden konuştuğunun karşısında kim var? Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de, biliyorsunuz ya, Duhi-Tülkelbi namındaki sahabe şeklinde Cebrail aleyhisselam gelirdi. Melek geliyor yani, insan şeklinde gelirdi. Bir gün baktılar ki Duhi'ye ki ne oldu? O vakit bildiler, anladılar. Melekler de insan şekline girebilirler. Hiç unutmayın bunu. Gelir der ki vaktiyle sen uyuzdun, züğürttün, paran yoktu. Şimdi Allah sana dünya meta verdi. bana biraz yardım et der. Sen kapıdan kapından kovarsın. Der ki o vakit, Ya Rabbi mülkünün tersine çevir. Der bir de bakarsın ki altın toprak olur. Kapıdan gelen hiç kimseyi boş çevirme. Vermezsen bile tatlı söz de sal. Güzel konuş, Müslümansın sen. Müslümanın özü sözlü temiz olur. Müslüman tatlı yüzlü. Güler yüzlü tatlı sözlü olur Müslüman. Ağır söz, acı, akrep. Süleyta insan hakikaten akraba olanlar içindir. Süleyta insan hakikati yılanlar için. Akrep ve yılan insanı incidir. Birçok insan vardı, şekli insanda görünür. Manevi iç tarafındaki alemi akrep ve yılandır. Öyle olma sakın ha. Tatlı sözlü güler yüzlü ol. Mü'minsin, mü'minler tatlıdır ve tatlıyı severler. Bundan mürat yalnız helva manasına değil. Tatlı olanları severler. Geçiyoruz. Üçüncüsü cenab Allah Celle ve Tekaddes Hazretleri hangi günahta gadabı vardır? Bunu gizledi. İçki içmekte mi, zina etmekte mi, libatı etmekte mi, adam öldürmek bilmiyoruz hiç. Gadab-ı ne de oldu? Derel ki zerre kadar bir şey olsun, zerre miktarı olsun, bilmezsin neden olduğunu. Başına iş gelebilir, zerre miktarı. Efendim nasıl olur? Öyle, Allah öyle ilah etmiş Kur'an-ı Kerim'inde. Aç bak sureyi, cilzale bak. Hemen ya ermiş kale zerre hayır yara. Hemen ya ermiş kale zerre şer yara. İyi dinle kulağını benden yana iyi var uyuma sakın ha. Kafana kaldır. Bizim güneş grubu erdi, Gidiyoruz. Onun için kafaya kaldır. Senden sonra gelir ama senin nasibin bende. Zerre kadar hayır zerre kadar hayır yaralanacak. Zerre kadar şerde, zerre kadar şer yaralanacaktır. Hazreti Allah İsa peygambere emre ferman buyurdu. Vakit dar söz düzdü. Dedi ya İsa o kabir dua et. Ben o meyyidi kaldıracağım, konuş, o meyyidle konuş, halka ibret ola, halka ibret olsun, halka ibret olsun. Hz. İsa dua etti, kabir şak oldu, meyit kalktı, Allah diritti ölüyü. Nasıl ölü ard dirildi, yeşille yeşillendi, sararmış olan topraklar, işte öyle dirileceğiz biz de, kalkacağız yerimizin. Ona işaret o. Ölü ardın dirilmesi bizim ölüp dirilmemize işarettir. Görene, körene. Hz. İsa Resulam sordu ona, Ne iş yapardın dedi, dinle aldım dedi. Yevmün cedid, rızkın cedit kazanır yardım. Ahmet hayatın nasıl? Kabir benim için bir azap çukuru dedi. Sebebi ne diye sordu Hazreti İsa. Dedi ki sebebi şu oldu. Bir gün sırtımda odun taşırken mıl sahibinin haberi olmadan bir kürdan çıkardım. Dişimi karıştırdım yere attım. İhanet ettiğim için Allah beni azaba müsaakıldı dedi. Bir tane de haber vereyim mi? Hazreti Ömer'i gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden sonra peygamber gelsin Ömer gelirdi diyor. Bu Ömer'i gördüler rüyada 6 ay sonra yüzü sapsarı. Sordular Hazreti Ömer'e ne haber ya emir el mümin dediler. Dedi ki ilk emir el müminin dinlen zatı muhterem. Buyurdu ki kendisi şimdilik hesaptan yakayı kurtardım. Neden? Bir devenin yuları 9 defa koptu. 10.sunda artık diktirmedim, attırdım. Yenisini taktırdım. Cenab-ı Hak dedi ki o bir defa daha bir defa daha o kullanabilirdi Niye? israf ettin milletin malını diye hesaba çekti beni yazdı Ömer. Dünya yüzünde adalet sembolü Ömer'i bilir hatta. Milletin malını niye böyle yaptın dedi ve beni muhazetliyor Ömer. Öyle gördük kitaplarda. Bilmem yakın zamanda sen de benim kitap kitap diye haber verdiğimi gözünden göreceksin. Kitaptan söyledik, kitaptan haber verdik dediğimi gözünden göreceksin yakın zamanda. Tek bir zamanda. Geçiyoruz. Hangi sevapta? Hangi hangi sevapta Allah'ın rızası vardır? Allah bunu da gizledi. Ha yani niye günah gizledi? Bütün günahlardan kaçırsınlar Ne kadar güzel kadar olsun kaçılsınlar. Rızai Rahmani hangi sevapta Allah bunu da gizledi? Niye bütün sevgileri yapsınlar diye. İşte sana haber vereceğim şimdi. İmam-ı Gazali'den bir şeyh-i aziz ölür ölürken çok yaşlıydı ya 80 küsur yaşında ağlıyordu. Oğlu yanına sokuldu dedi ki ey babacım niye ağlıyorsun? Bütün ömrü hayatını ibadetle ve taatla geçirdin. Şimdi Rabbül Alemi ne varacaksın? Niye alıyorsun? Bilmiyorum evladım halim istikbalim ne olabilir? Ve vefat etti. Sonra oğlu gördü onun alemin manada. İyi dinle. Baba Allah sana ne muamele etti? O ihtiyar buyurdu ki beni huzuruna aldı Cenab-ı Hak dedi ki ey kötü ihtiyar, kötü ihtiyar bana neyle geldin dedi. Bana ne getirdin diye sordu. Ben dedim ki 80 küsur sene sana namaz kıldım ya Rabbi ben o namazları senin kabul etmedim dedi. 70 küsur hacım var dedim. Onları da kabul etmedim dedi. Bu kadar zekat verdim dedim. Onu da kabul etmedim. Kim malını kime verdin dedi. Ve ne saydım say yaptığım sevaplardan Allah hepsini retle cevap verdi. En sonunda ben dedim ki eyvah Şah Mansur halaka vardı. Halak oldum ben şimdilik dedim. Allah Subhanahu ve Teala Azzele buyurdu ki hayır halak olmadı. Halak olmadı. Senin yaptığın bir sevap var ona hiç kıymet vermedin. Yola diken atmışlardı. İbadullah'ın ayağına basmasın, batmasın diye aldın kenara koydun. Bundan dolayı seni affettim dedi Allah. Onun için zerre kadar hayır yapacaksın, yerine getireceksin. Zerre kadar hayır. Zerre kadar şerden kaçın. Allah'ın rızası nerede oldu bilmiyoruz. Bakın çok dar olduğu için söyle anlatamıyorum. Her şeyi söylemek istiyorum, söyleyemiyorum falan. Neyse nasilimiz bu kadar. Ha, şimdi Allah Teala ile Kadir gizledi böyle bu şekilde neden bütün seneyi biz ibadet ve taata geçirelim. Kadir gecesi böyle geçirelim diye. Çünkü Kadir, çünkü Kadir 80 sene, 80 küsur sene yapılan ibadete mütabıktır. Daha hayırlıdır hatta. Mesela Hacı aleyhisselam Cenab-ı Peygambere geldi sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulullah beni İsrail'den Şam'u namında bir gazi vardı. 80 küsur sene düşmana kılıç vurdu. Düşmanlar muharebe yaptı, şöyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle yaptı diye anlattı böyle onun yaptığı amal-i salihati. Cenab-ı Fahri Risalet de eshabına haber verdi. Eshab-ı Krem oldular. Eyvah bizim böyle ömrümüz 80 küsurcene değil, Müslümanların ömrü altın üstünedir. Efendim 80 yaşına var, bereketullah, ses çıkarmayız. İki cihan serveri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, 60 yaşında Ali i Mbake'ye Rusat ruhsat olmuştur kendisine. <gülüyor> ruhsat daimi. Ağladılar, Cenab-ı Cebrail Selam işte bu ayet-i bu, bu süre nazi oldu. leylet Kadir hayru min elfi şehrin. Habibim söyle, leylet Kadir bin aydan daha sevgilidir benim için. Daha eftaldir, daha hayırlıdır. O İsrail'inin yaptığı gaza, 80 kürsünün yaptığı gazaya mukabil... İki vekat senin ümmetinden bir kimse bana kadirde namaz kılsa, o İsrail'inin 80 sene yaptığı gazadan bana daha sevgilidir diyor Hazreti Allah. Daha makbuldur diyor. Neden, neden? Hazreti Muhammed'in ümmet için ondan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün na'a o. Bütün kıymetimiz o. Ümmetim de. Bizimizin Allah kıymeti Bir avuç toprak, altı üstü. Bir katremeni Allah kıymet vermiş bize. Görmüyor musun? Kur'an-ı Kerim'inde gâir amenu âmenû diye hitar etmiş. keramat ile. Beni İsrail'e böyle hitap etmiş. Ey su oğulları, toprak oğulları, çamur oğulları demiş. Ya Musa, ya İsa, ya Davut diye hitap etmiş. Hazreti Fahri Risalete ya eyyühen nebi, ya eyyühel müddessir, ya eyyühel muzemmil diye hitap etmiştir. Dört yerde Kur'an'da Cenab-ı Peygamberin ismi geçer, arkasından sıfatı geçer. Ve ma Muhammed illâ resûl. Huvellezi arsala resûlehu bil-hedâ ve dinil hakki li-jrahuhu 'alati kullihi ve kitâbillâhi şehîden Muhammedur resûlullah. Ve ma Muhammed illâ rasul. <gülüyor> مَا كَانِمْ مُحَمَّدٍ اَبَا حَدِمْ Peygamber hiçbir bir Cenab-ı Allah peygamberine Ya Muhammed diye hitap etmemiş şimdi Çünkü tazim eder Allah. Melekleriyle beraberken salat selamı kural Allah. İşte her gün cuma günü hadşi okuyor. hadi çıkarken minâşiye, hutbeye... ''İnnallâhu ve melaiketehu yusallûn ale'l-nebî'yi'' Bu demek o, ''Ya elbizina minu sallû aleyhi ve sellî mutislima'' ''Ben Allah'lığımla meleklerimin Habibim Muhammed'e salat ediyorum.'' ''Ey müminler size salat edin Habibim Muhammed'e.'' Geçen alttaki sözü tamamlayacağız. 10 dakikada onu da bitireceğim mecburum. Bir, Cebrail ne demişti? Cenab-ı Peygamber'e geldi. ''Ya Nebiyallah, senin ümmetinden bir kimse Ramazan'a idrak etti. Fakat Ramazan'da Allah rızasını kazanamadı.'' Ömür sermayesini yedi, israf etti ömrünü. Allah onu nara koydu, Allah onu oradan kurtarsın diye dua etti. Ben de amin, dedim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi her kim ki Ramazan-ı hürmeten oruç tuttu, namazını, ibadetini yaptı, Peygamberin söylediği gibi, muhfiri Sadık'ın, ''Bayram sabahı anasından doğmuş gibi tertemiz olacaktır.'' Bitti. Öyle. Kul hakları müstesnadır, kul hakkı. ''Aman kul hakkından kaçınız, ağa ah, almayınız.'' Ne katir hakkı, ne kul hakkı, ne hayvan hakkı, bunlara el sürmeyiniz. Ahal mayınız. Bunlardan kaçınınız. Bunlara, bunları, bunları hak hukuk aramayın kimsenin birisi cennetin hiçbir şarttaysa o yani. Bu da uzak ona cennet. Hak kaza olmayınca. İnşallah haftaya söyleyeceğiz herhalde. Sallallahu aleyhi ve sellem ki cihanse rahmetellâ alemin ne diyoruz sahabına kime vurduğumsa işte gelsin Muhammed burada sallallahu aleyhi ve sellem duruyor gelsin vursun kimin malını aldımsa gelsin benden alsın diyor kim bu rahmetellikle alemin peygamberimiz cihanın yadılmasına seye olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu diyor işte karşınıza duruyorum diyor kime vurdumsa gelsin vursun kimin malını aldımsa gelsin alsın benden diyor peygamber ikincisi ya Allah senin ismini bir kimse işitti iyi dinle ekseri zamanımızda gafletteyiz aman zinhar mümin kardeşlerim Peygamberi dışına gücendirirsen iş felaket olur sonra. Senin ismini işitti sana selat selam okumadı. Kulak vermedi yani. Sen senden ilgilenmedi ya Resulullah. O kimse cehenneme gitti. Allah onu oradan kurtarsın dedi. Ben de amin dedim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü Anasının babasının hayatına yetişti, onların rızasını almadı, onları süründürdü, onları inletti, onlara eziyet cefa etti, onlara ihsan etmedi, onlara hakaret etti, saygı göstermedi, bunlar cehenneme girdi. Allah onları oradan kurtarsın dedi, ben de amin dedim diyor. Evvela birinci anne babanın hakkında bir şey anlatacağım, sonra geçiyoruz. Hepsinin kısasını vereceğim ki kafanızda kalsın diye. Hz. Musa aleyhisselam... Bir gün dedi ki, ''Li hikmetillâhi teâlâ ya rabbel alemin, cennette benim refikim kimdir?'' dedi. Arkadaşım yani cennette. İyi dinle. Allahü Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri şu haber verdi Hz. Musa'ya, ''Git verin şehirde orada bir kasap var, o kasap senden beraber cennete girer. Senin refikindir.'' Bak Ramazan'ın son haftası ömürlerimiz geldi geçiyor. Köylerinizde hısım akabalarınıza mektup yazacaksınız. İhsan, onlara ihsan edeceksiniz. ''Bir şey çorap gönder, ne çıkar, ne olur yani?'' sefahata dünyada para sarf ediyorsun. Bir, bir yetimin kafasını okşa yahu ne olursun Allah ya Rabbi. Şomazı mektupdan taltif et, gönüllerini al. Eğer cahil de Efendi ben hoca dinlememiştim, mürşit dinlememiştim, bilmiyordum böyle yaptım dersen, şimdi aklın başına aldın sen baban için istiğfar et, anam baban için istiğfar, onların ruhları için istiğfar et. Namaz kıl onların ruhlarına bağışla. Hayır hasenatim onların ruhlarına bağışla. Belki böyle karşılarsın. Geçiyorum. Hz. Musa vardı o kasaba oturdu orada bekledi, o kasap akşamüstüydü içeri girdi, dedi selamün aleykümün selam Tanrı misafiriyim sana dedi. Hay hay, ehlem ve sehlem merhaba. Hem ben şu dükkanı böyle bir toplayayım ben beraber gidelim bizim eve. Allah ne verirse onu yeriz dedi. Ben bekarım dedi, kimse yok bir de annecim var abi dedi. Ama ihtiyar çok, o yemek yapamıyor, ben yapıyorum yemeği dedi. Peki, hay hay. Ve Hz. Musa aleyhisselam akşamüstü eve gittiler, Adam dedi ki sen, ey misafir sen böyle otur rahat et. Bana on dakika müsaade et. Neden? Benim annem çok yaşlı. Zembile koyuyorum, tavana çekiyorum ki kedi kediler fareler onu içmesin diye. Sinekten kendisini koruyamıyor. da artık. Elaya tutmuyor. Onun altını temizleyeyim mamasını vereyim onun yemeğini. Birkaç lokma sonra seninle oturalım biz. Peki Hazreti Musa Aleyhisselam. İndirdi hastayı, şeyi, yaşlıyı, altını temizledi. Yemeğini yedi, sarı sarmaladı. Tekrar onu tavana çekti. Fakat çekerken o, o dedi ki, o, o hanım Kasabın kulağına bir şeyler söyledi, ellerini açtı, balikâh haline bir şeyler söyledi. Sonra kaldırdı kasab onu yerine, sonra geldiler Hz. Musa'ya yemek hazırladı, yemek dediler ve sordu Hz. Musa'ya. O kadın kimdir? Annemdir. Sana bir şey söyledi, Te onun temizliğini yaptın, karnını yordun. Efendim dedi, onun yapacağı dua dua olmaz ama işte ediyor anne değil mi evladıyım ben de, ne oluyor? Diyor ki, sen Musa Kerime Cennet'te arkadaş ol diyor bana. Bilmiyor Hazreti Musa'nın geldiği yeri ne olur. Kasa bilmiyor Hazreti Musa olduğunu diyor. Demiş olacak bir dua değil ama demiş. İşte vallahi değil miyim anne bu? Evladım cennet arada Hazreti Musa'ya komşu oluyor bana demiş. O vakit Hazreti Musa dedi ki ben Hazreti Musa'yım. Allah'ın kelimiyim sana geldim. Ana'nın duası kabul oldu. Cennette benim arkadaşım sensin dedi. Bir anlattım. İkincisi levhadı şimdi baksın da. Varrak namında bir biraz fasıkça bir adam var idi Kıbrıs şehrinde. ismi de Varrak idi. Fasıkçıydı biraz. Hazret vefat etti. Gördüler rüyada dediler cenave baksana ne muamele etti ama görenler benim bir adam görmedi. Büyük veliler görürler yani. Allah sana ne muamele etti? Dedi ki Allah beni affetti. Neden af oldun? Resulullah'ın ismini andığım vakitte arkasından salat selam kurdum Peygamber'e. Bundan dolayı oldum dedi. Yani Muhammed ismini işittimi mi Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed diyordu. Senin anlayacağım. Üçüncüsü Ramazan. Ramazan bitti mi günahların tathir olursun, temizlenirsin. Birinci hafta size haber vermiştik. mecusi Allah cennete koydu. Onunla manada gördüler. Mecusi cennete girmez, niçin girdin cennete diye sordular. Dedi ki, Ramazan'a hürmet ettiğim için Ramazan günüydü, çocuğun eline ekmek aldı, sokağa çıktı yemeye. ben de gördüm onu, Kulağından tuttum, eve soktum onu. Dedim, oğlum dışarı Müslümanlar, efendime söyleyeyim, oruçlu, onların karşısında ekmek yeme dedim, çocuğu ensesine aldım, eve soktu, evde yemeye dedim, meclisiydim dedi. Tam dediğince Melekül Mert geldi, benim yakama sarıldı, Allah emretti, ey Melekül Mert, Ramazan'ıma hürmet ettiği için onu... Ruhunu meclis olarak kabzeyleme, mümin olarak kabzeyle dedi. Ben Müslüman oldum da Alhamdülillah ilahe meclis. Şimdi bunların hep ters tarafları da var. Ters tarafları anlatmayacağım. Ben seni irfanına bırakıyorum. Ey müminler, övürler gelip geçişidir. En mal da öyledir, mal da öyledir, kasa da öyledir, kese de rütbe de öyledir. Mahkeme kadıya mülk olmaz. Bu mal seninle böyle kalmaz. Bu vücut bana baki olmaz. Gelip geçeceğiz İşte Ramazan-ı Şerif'te Şaban'ın Recep derken Ramazan'ın son haftasına geldik. Belki, yine tekrar ediyorum o sözü, ömrümüzün son cuması, belki ömrümüzün son ramazanı. Sakın zinhar gençliğinize, paranıza, kasanıza güvenip de Rabbül Alemin'e isyana yeltenmeyiniz. Allah'a muti olanlar kazandılar. Onlar refaha ve saadete erdiler. Allah'a as olanlar kaybettiler. Vatanına, milletine hayırlı olan kimse Allah'a kul olan kimsedir. Allah'a kul mu adam vatanına, milletine, hem ikincisine hayırlı olur. Her fenalık Allah'sı günlerden girir. Gençliğini hebaya verme, gençliğine güvenme. Cenab-ı Hakk'a ibadet et, da, daim ol. Allah'a mütehac olduğun kadar Allah'a ibadet et. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Oruç tutup namaz kılan müminler, Ramazan-ı Şerif'te, bu Ramazan-ı onlar oldular. Yalnız dört kimse var, bu aftan istifade edemiyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Dört kimse İçkiye tövbe etmeyenler, anaya boğaya asi olanlar bu aftan istifade edemezler. Kadir gençliği zahir olduğu vakitte, evet gizlidir ama madem ki ümmeti Muhammed'in kalbi 27'ye bağlanmıştır, Allah o günde onun rahmeti geniştir, kullarını affetmek için bahane arar. Bu Kadir'de 4, 4 sınıf kimse Kadir'den istifade edemez. Birincisi içki içen, ikincisi cinayete tövbe etmeyen. İçkiye tövbe etmeni istifade edemez. Söylüyoruz, peygamber söylemiş, aynı söylüyoruz. Üçüncüsü akıl valideyni, anaya babaya karşı asiye olanlar, onlar da istifade edemezler. Kadir'in selametinden. Dördüncüsü meşahin, üç günden ziyade din kardeşine konuşmayan, din kardeşine kim besleyen kimsedir. Ha, vatanının, dininin, namusun iffetinin aleyhinde olan kimse aleyhinde konuş karışma bunu. Ona, ondan konuşma. Ama böyle tavuk sıçradı senin çocuk bizim çocuğa vurdu falan böyle yokken konuşmayanlara yazıklar olsun. Müminler kardeşlerler bir tülbentin kuruncaya kadar, bir tülbentin kuruncaya kadar dargınlıklar devam eder. Tülbentin kuruduğun başmaları lazım diyorlar. Ya haksız sen sen de ki ben haksızım, bana hakkını helal etti, eline ya sarıl, Affın al. Bir de gene bu akşam bir selam meselesi onu da söyleyelim de çünkü bakın darıl diye anlatıyorum size. Vakti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştı. Yani alemin cemale geçecek ve ağladı peygamberimiz ona. Dediler niye ağlıyorsun ya Resulallah? Ben alemin cemale gidiyorum. Benim ümmetime selamı ilahi kim verecek dedi. Allah'ın selamını kim getirecek dedi. O üzerine Cebrail nazir oldu. Tenezelü melâikite ve ruh fiyâ bi izi rabbî min küllü selâm. Ya Resulallah kadir geçişinde melekler Cebrail'le beraber inerler. Ruh da beraber. Ruh namdaki melek değil. Bütün ümmeten şarttan kadar selam verirler, seni selamı ilahi tebliğ ederler. Onun için rahat dediği ahled-i âlemine rahat görüş. Elhamdülillah, hamd-i'l-kâmin'e ve salatu ve selamu alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ ad ve sellim tazimenn-nebi'ye dekir. Ve kâle Azze ve Celle min kâile muhberen ve âmira innallâhü ve melâikete huyusallûn alâ'l-nebi, ya ilizine sallu aleyhi ve sellimu tesliyâ. Allahümme sallâ alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ sallît alâ İbrahim ve alâ âli İbrahimin nekâmî ve barikallahu Muhammedin ve ala ali Muhammedin kemâ barikallahu İbrahim ve ala ali İbrahim nekâmil memdud. Allahummerhammete Muhammed. Allahumme azimeti Muhammed. Allahumme süyüvenâ ve fırzunu ve nâda ümmeti Muhammed. Allahumme feriş ve nâda ümmeti Muhammed. Allahümme ensurman nasar addin, mahzulman hazir el-müslimin, Allahümme ensurman cüvüş el-müslimine ve asakir el-muvahidin, vektubu s ve selamete ve affe ve afiyete aleyna, ve aler hucacı ve güzate ve müsafirine ve muqimine ve hazine ve gaibin, ki verirke vahirke ve cindirke min ümmeti Muhammedine ecma'ine ya Rabbel alemin. Allahümme ensur hükümetel cumhuriyet Türkiye el-muaffakum bil umurul hayriye. Allahümme kahir adâ ana adâ ettin, ve ehlikiz zalimine biz zalimin, bi hürmeti seyyidil müselim ve alim velhamdülillahi rabbil ale İbadallah ya la yampuvmalun ve la benun illa menetallaha bi kalbini serim İnne Allahi ye'muru bil adli ve ihsani ve ihtazül kurba ve yenhanin fahşai ve l-mikar